Merhaba, ben Doğan Yaylar. Müzik belgeliğinde görevli bir kimseyim. 1 Haziran 2019 tarihinde 19. sayısını hayata geçirdiğim müzik belgeliği gazetesinin sesli okumasını yapacağım. Asıl adının Cornell's Mondrian olan ressam, 7 Mart 1872'de Amersfoort, Hollanda'da doğdu. Erken yaşta sanatla tanışan ressam, resim öğretmeni olan ve genelde dinsel illüstrasyonlar yaptığı bilinen babası ve amcasından uzun süre ders almıştır. Ressamlığın ilk dönemi 1892'de Amsterdam Sanat Akademisi'nde çoğunluğu manzara olmak üzere naturalist ve empresyonist resimler yaparak geçirmiştir. Mondrian, resimlerinin konusunu seçerken, yaşadığı çevrenin detaylarını, o zamanlarda ilgilendiği ne tür konular ve işler varsa tuvaline yansıtmaya çalıştığı bilinmektedir. 1900'lerin yılların başında Helena Petrovna Blatky tarafından kurulmuş olan teozofi akımı ile ilgilenmeye başlayan Mondrian, 1909 yılında Teozofi Toflonu'nun Hollanda ayağına katılmış ve bu dönemden sonraki eserlerinde Teozofi'nin temel düşünceleri ışığında yaptığı eserlerin de seyri değişmiştir. Tablolarında ruhani bir arayışın temellerini atan sanatçı, 1911 yılında Paris'te yaşamaya başlamış ve bununla beraber soyadındaki A harfinin birini atarak yeni bir döneme girdiğini göstermiştir. 1911 ve 1914 yılları arasında yapmış olduğu eserlerde geometrik bir fırçanın yanı sıra kübizmin etkisi de açıkça fark edilir. Fakat bu dönemin sonunda kübizmin yan role düşeceğini, resimlerinde asıl emelinin teozofinin aydınlanma katlarına ulaşmak olacağını usulca belirtmeye başlamıştır. Mondrian'ın soyutlamada dayandığı temel düşünce şöyle özetlenebilir. İnsanlık, tinsenliğe doğru bir evrim içindedir. Çağdaş insanın yaşamı giderek soyuta kaymaktadır. Belli bir kültür düzeyine ulaşmış olan çağdaş insan, ne salt maddesel, ne de salt duygusal olabilir. Madde, ruh, tin, bütünlüğü içinde kendi varlığının bilincine varmış olarak yaşama yeni bir açıdan bakar. Çünkü gerçek yaşamda bunların hiçbiri kendi başına egemen değildir. Bütünlük ise ancak bunların dengesiyle sağlanabilir. 1914 yılında ailesini ziyaret için Hollanda'ya giden ressam, o tarihte patlak veren Birinci Dünya Savaşı nedeniyle uzun bir süre Hollanda'da yaşamak zorunda kalmıştır. Bunun onun sanat yaşamı için kısıtlayıcı bir dönem olacağı düşüncesi tam tersine dönmüştür. O dönemde Hollanda'da Theo van Doesburg ve Bart van der Laak ile tanışarak De Stijl dönemini yaratmışlardır sadece ana renklerin kullanımı ve yatay dikey çizgi sorunasalı Mondrian'ı çok etkilemiştir ve The Stigl'de kaleme aldığı ilk makalesinde bir Mondrian yaratısı olan Neoplastismi anlatmıştır. Neoplastism, ışığında beyaz zemin üzerine yalnızca temel renkleri kullanarak yaptığı resimlerde, bu renk zeminin tarifi belirsiz bir mekanı çağrıştırdığını düşündüğünden, resimden üçüncü boyut yok edebilmek için 1920 yılların başında Tuvali yatay ve dikey siyah çizgilerle görmüş ve bunların arasında kalan dörtgen ve kareleri sarı, kırmızı ve mavi renkler ile boyamıştır. İki boyut arasında gidip gelen resimlerini izlemek ise bir yansıma sonucu kulaklara temiz bir tını duyurur. Bu tının peşine düşenler ise onun eserlerini izlerken asla sessiz kalamaz. Ve tıpkı Mondrian'ı kendisi gibi tuval ve fırçalardaki yaşam düşüncesinin akışındaki ritmi bulmaya çalışırlar. Şimdi ufak bir müzik molası verelim. Glenn Miller'dan In The Mood parçasını dinleyelim. <Gülüyor> Bremer'a 1914'te yazdığı bir mektupta kendi sanatını özet olarak şu şekilde ele alır. Çizgileri ve farklı kombinasyonlardaki renkleri düz zemin üzerine yansıtarak genel güzelliği en belirgin şekilde ifade etmek için kullanıyorum. Doğa bana ilham kaynağı oluyor. Beni diğer ressamlarda olduğu gibi farklı bir duygusal pozisyonu sokuyor. Ve bu bana bir şeyler yapmamı tetikliyor. Fakat ben hala varlıkların en basit ve gerçek haline ulaşmak istiyorum. ...ta ki onların özünü bulana kadar. Enine boyuna çizgilerin hesaplamayla olmayan... ...onun yerine farkındalık ile yaratılarak... ...estetiğin en basit halinin uyumuna yansıtacağına inanıyorum... ...ve bu uyum renkler eklenerek gerçek kadar güçlü bir sanat eseri haline getirilebilir. 1917 yılında yazdığı bir yazısında ise şöyle diyordu. Artistlerle ilişkili kültürde gittikçe beliren ve kesinleşen kanunlar... ...doğanın gizli kanunlarıdır ve sanatın kendine özgü tarzları ile devam ederler. Bu kanunların, doğanın yüzeysel görünüşünde az çok saklı olduklarını burada belirtmek gereklidir. Bunun için soyut sanat, eşyaların doğal tasvirine zıt olur. Fakat genel olarak iddia edildiği gibi doğaya zıt değildir. Bu sanat, insanın ham, ilkel ve hayvansal doğasına tezat halinde bulunur. Fakat o, gerçek insan yapısıyla aynı şeydir. Eşyanın yapısını değiştiren kanun esaslı bir öneme sahiptir. Resim yaparken mümkün olduğu kadar saf olan ilkel renkler, doğal renklerin soyutlaştırılmasını gerçekleştirirler. Objeye bağlı olmayan sanat gösteriyor ki, sanat ne bizim tasarladığımız gibi harici görüşün ifadesidir, ne de bizim yaşadığımız hayatın ifadesidir. Sanat daha çok tam gerçeğin ve gerçek hayatın yatın edilmeyen, fakat plastik sanatlarda bunda gerçekleştirebilen ifadesidir. Bundan dolayı bizim iki çeşit gerçeği birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Birincisi kişisel bir özelliği olan gerçek, diğeri evrensel olan gerçektir. Bu sözlerinde de anlaşıldığı gibi Mondrian'ın destecil döneminden sonra yaptığı kuramsal çalışmaları hem teosefist düşünce hem de mistik bir arayış süreciyle beraber resimde olduğu kadar mimarlık alanında da etki yaratmıştır. Mondrian ve Bogie Bogie Mondrian'ın sanatının gelişmesinde müziğin payı az değildir. Gerçi Mondrian müziği uygulayan bir sanatçı değildi bir çalgı çalmıyordu. Ama yaşamı süresince müzikle ilgilenmiş, müziğin geleceği üzerine düşünmüş ve yeni düşünceler üretmişti. Bu konuda düşüne alışverişi yaptığı az çok kendi çizgisinde olan iki müzikçi arkadaşı, onun müzik üzerine ürettiği düşüncelerde etkili olmuşlardır. Bunlardan biri Mondria'nın resimlerinden esinlenerek piyano için bir dizi parça yazan Hollandalı besteci Deonseker, öteki Paris'te tanıştı yine Hollandalı besteci ve piyanist, Reinman Mondria'nın karşıtlarının dengesi düşüncesine uygun tını karşıtlarına alışılmadık tını bağlantılarını dayanan besteler yapıyordu. Futuristlerin gürültü müziğine Mondria'nın dikkatini çeken de olmuştu. Mondrian, geleceğin müziğinin neoplastizmin ilkeleri üzerine kurulacağına inanıyordu. Geleneksel müziğe de, modern müziğe de dönemini kapatmış gözüyle bakıyordu. Onun ilgisini çeken caz müziğiydi. Cazı kendi sanata doğrultusunda değerlendiriyor ve kendi sanatıyla caz arasında koşutluk görüyordu. Ölümünden bir yıl önce kendisiyle yapılan bir söyleşide gerçek bir boogie boogie'nin çıkış noktasının kendi sanatının amaçlarıyla bir olduğunu söylüyor ve bunları doğal görünümün yok edilmesi, ritmin bağımsızlık kazanması, kompozisyonun kurgusunun, biçimlendirme öğelerinin karşıtlarıyla oluşturulması diye açıklıyor. Mondrian'a göre madde ve dengesi kurulamamıştı şimdiye de müzikte. Jans bu dengeyi arıyordu. O da neoplastizm gibi yapıcı olmak için yıkıcıydı. Maddesel yaşamın aşırı ağırlığından sıyrılmayı, bedentin bütünüyle evrensel olmayı amaçlıyordu. Şimdi tekrardan bir müzik molası verelim. Sing Sing Sing by Benny Goodman Caz ve yeni danslar Mondrian'a göre yeni yaşam biçiminin ifadeleriydi. Caz'ı Mondrian'ı çeken yanı, melodinin yok edilmesi ve ritmin bağımsızlık kazanmasıydı. Yaşamda ne varsa, saldırganlık, teslimiyet, dinsellik, cinsellik, aşk, insancılık, iletişim, paylaşma, bu müzikte dile getiriliyordu. Ritim şimdiye değin diğer biçimlendirme öğlelerinin buyruğundayken cazda bağımsızlık kazanmış, başta başına bir ifade öğesi olmuştu. Müzikçiler cazla hesaplaşarak onun getirdiği ritim ve tanı yeniliklerinden yararlanırken, kimi sanatçılar da Kupka, Ledger, Mattis gibi yazın dinamizmini, bağıran tanı renklerini görselleştiriyorlardı. Mondria'nın yaşamının son yıllarında yaptığı resimlerde hareketin artmış olduğu görünüyor. Bunu... Onun çok caz dinlemesine ve dans etmesine bağlamak yanlış olmaz. Mondria'nın dans tutkusu yaşlandığında da geçmemişti. 1940'lı yıllarda New York'ta Boogie Woogie'nin modası vardı. Boogie Woogie genellikle piyano ile çalınıyordu. Bir çeşit piyano bluzu olan bu müzikte sol el bas, sağ el melodi çizgisini sürdürür. O karakterinde olan bas, noktalı, noktasız, bir sekizlik, bir onaltılık ve triyolarıların senkoplu senkopsuz kullanmasıyla gerçekleştirilir. Menodi çizgisi ise gelişimden, gerilimden yoksundur. Boogie, Boogie karakteristik yanı ritmik ve vurucu olmasıdır. Caz müziğin doğaçlama dünyası ise renkler üzerinde yenilenmeyi ve sürekli olarak gelişimine yardım etmekte olduğunu düşünen sanatçı, 1940 sonrası yaptığı tablolarda özgür bir ritim yarattığını açıkça belirtmiştir. Tüm sanatların müziğin kutsal ruhuna erişmek amacının olduğu bilinen bir gerçektir. Ve Mondrian, Tuval'in cisim ve nesnel özelliğini kırarak resim müziğin bulunduğu yerin zeminine yaklaştırmaya başarmıştır. Caz ve yeni plastizm uç noktada devrinci fenomenlerdir. Onlar yıkıcı yapıcıdırlar. Biçimin gerçek içeriğini yok etmezler. Sadece biçimi derinleştirir ve onu yeni bir düzen lehine ortadan kaldırırlar. Caz ve yeni plasizm, sanatın ve felsefenin form olmayan ve bu nedenle açık olan ritim içinde çözüldüğü bir çevre yaratmaktadırlar. Piet Mondrian, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son parçamız The Leonius Monk Don't Blame Me.